Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barkala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebiyan bi ihsanin ilahi ve meddin ba'd Bugün 22 Mayıs 2012 Salı Dinde 3 esas şerfi derslerimizin 21. ve son dersi inşallah Evet bu serimizin son dersi olacak inşallah Biraz kaldı kitaptan ama inşallah bitirmeye çalışacağız bu ders içerisinde sığdırmaya çalışacağız İnşallah. Ve 21. derste bitirmiş olacağız bu şey inşallah. Evet. Kaldığımız yerden müellifin sözleriyle ve şerh etmekle devam ediyoruz inşallah. Musannif Allah diyor ki: "Felenme istakarra fil medineti umira bi baqiyeti şerai'il İslam." Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye yerleştikten sonra diğer şer'i hükümlerle emir olundu. Misluz zekat ve savm ve hac cihat ve emr bil -maruf. ve nehyi anil munkar ve geyri zalike min şerai'il İslam. Mesela zekat, oruç, hac, ezan, cihat, emri bil maruf ve nehyi anil munkar ve diğer eee şer'i hükümlerle ne oldu? Emrolundu. Sonra diyor ki Musa İbrahimullah ahaza ala hada ashrasinın. Bu şekilde 10 yıl geçirdi. Ve tufiye sallallahu ve sellemuhu aleyh. Ondan sonra da vefat etti. Allah'ın selamı Salatu ve selamı onun üzerine olsun. Sonra diyor ki Musannif rahimeullah ve dinihu bakin dini baki kalacaktır. Ve hada dinihu işte onun dini budur. La hayra illa dalla al ummete alayhi hiçbir hayır olmasın ki mutlaka ümmete onu göstermiştir. Ve la şerra illa haddaraha minhu hiçbir şerde yoktur ki mutlaka ondan sakındırmıştır. Vel hayru allazi dallaha alayhi et tevhidü Gösterdiği hayır tevhiddir ve cemi'u ma yuhibbuhullahu ve yardahu ve Allah'ın sevip razı olduğu her şeydir. Ve şerru lezî hazzeraha anhu ve sakındırdığı şer ise eşşirku şirktir ve cemi'u ma yakrahullahu ve ye'bâhu Allah'ın ve Allah'ın hoşlanmayıp kabul etmediği her şeydir. Evet Musanif Rahimullah böyle devam etti. Şimdi biz baktığımızda Musannif Rahimullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsetti. Mekke'de kaldığını söyledi. Şimdi burada Medine'de yerleştiğini söylüyor ve üzerine bazı şeylerin farz kılındığını söylüyor. Şimdi biz zekata baktığımızda zekat ve oruç hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır. Zekat ve oruç hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır. Hacı ise hicretin dokuzuncu yılında farz kılınmıştır. Evet sonra Musannif diyor ki hiçbir hayır yok ki muhakkak ki onu ümmetine göstermiştir. O yüzden Allahu Teala ne buyuruyor? Alehu mükmel tu lekum dinakum ve etmamt aleikum ni'meti ve radit radit hukumul islam dinena. Bugün dininizi kemale erdirdim, eee tamamladım üzerinizdeki nimeti. Bugün dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve din olarak size eee İslam'ı seçtim diyor. Aleyhselatu vesselam'ın ashabı da ne diyor? Ma tennebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ma min şey'in illa faqad seraka lana minhu habara. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem öldü ve hiçbir şey olmuş olmasın ki mutlaka ondan bize haber verdi diyor. Yine bir diğeri ne diyor? Mesela işte Ebu Zer gibi müsnetteki rivayette diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tairen yukallibu cenaheyhi fissemâ illa zekere lena minhu khabera Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor bize e, gökte uçan kuştan dahi e, ne yaptı? E, haber verdi. Yani gökte uçan kuştan dahi, kanat çırpan kuştan dahi bize ne yaptı? Haber verdi. Hiçbir şey bırakmadı. Hepsini bize haber verdi. Yine müşriklerden bir adam Selman el-Farisi'ye diyor ki قَدْ أَلَّمَكُمْ kulle şey شَيْءٍ حَدْسَ الْخَرَاءَ Peygamberiniz size her şeyi öğretti. Hatta helada e, helada adabını dahi öğretmiştir. Öyle mi? Dediler kendisine Selman el-Farisi'ye. O da ne dedi? E, bunun üzerine Selman el-Farisi dedi ki Ecel. Tabi ki. اِنَّهُ نَهَانَا اَنْ يَسْتَ ahaduna bi yaminehi bizden hatta bizden birisini sa'eli ile istinca etmekten nehyetti ve istikbele el kıblete yahacit giderken kıbleye yönelmekten nehyetti ve neha ani'r rauti ve'l izam ve kemik ve tezek istinca etmekten nehyetti ve qala la yastinci ahadukum biduni salasati ahcar hatta belirtti ki sizden biriniz 3 taştan azıyla istinca etmesin dedi. Evet sonra musannif rahimeullah ne diyor? Diyor ki Onları alay etmek için mi sordular? Gerçeği öğrenmek için? Hayır. Gerçeği öğren, tacip ettikleri için e, e, yani bu bu durumun azamiyetini beyan etmek için. Evet. Yani bunun ne kadar önemli olduğunu kendileri de kabul ettiği için. Evet. Böyle okumuştun da bir yerde yani, alay bari bir şekilde sordular. Demek ki doğru değil o. Hayır. Allahu alem burada racih olan bu dinin ne kadar tafsilli olduğunu, her şeyin beyan ettiğini onların da kendi dünyasında kabul gördü. Evet. Sonra Musanif Rahimullah diyor ki hiçbir şer yok ki mutlaka ümmetini ondan sakındırmıştır. O yüzden Aleyhisselatu vesselam diyor ki İnnehu lam illak illa kana an ala ma ve ma Benden önceki hiçbir peygamber üzerine ümmetini onların lehine olacağını bildirdiği hayırlı şeylere delalet etmek yine aleyhlerine olacağını bildiği şeyleri de şeylerin de akıbetinin fenalını haber vermek kaçınılmaz bir hak olmuştur diyor Aleyhissalatu vesselam. Sonra Musanif sanif ne diyor? Gösterdiği hayır nedir dedi? Tevhid ve Allah'ın sevip razı olduğu her şeydir dedi. Sakındırdığı şer de dedi. Kötülük yani sakındırdığı şer ve kötülük ise dedi şirk ve yüce Allah'ın hoşlanmayıp kabul etmediği her şeydir dedi. O yüzden Allah Sübhanahu ve Teala zaten ne buyuruyor? Ve laqad fi kulli ummetin rasulen en ibudullaha ve ectenibut Biz her ümmete bir resul gönderdikleri için Allah'a ibadet edin, tagut'tan sakının diye. Evet. Sonra Musannif rahim Allah şöyle devam ediyor. Diyor ki: "Betahullahu ilennase kaffeten. Allah onu bütün insanlara peygamber olarak göndermiştir ve da ala jami'is el ins." Bütün insanlara ve bütün insanlara ve cinlere ona taati farz kılmıştır. Ve delilü kavluhu Teala bunun delili Allah Subhanahu ve Teala'nın şu sözdür. Kul ya eyennas inni rasulullah'i ileykum cemian. Şüphesiz ben Allah'ın size hepinize gönderdiği bir peygamberim. Evet. E sonra bunların hepsi tabii ki maruf. Bunları o yüzden anlatmıyoruz. Bunlar maruf. Sonra müsnif rahimeullah diyor ki Ekmelallahu bihi eddine ve delilü kavlihu taala "Al-yevme akmaltu lekum dinakum ve atemamtu aleikum ni'meti ve raditu lekum al-islamu dina." Sonra diyor ki müsnif rahimeullah Allah diyor onunla dini tamamlamıştır ve buna da delil olarak Allah azze ve celle'nin şu sözü delildir. Bugün sizin dininizi tamamladım ve üzerinizdeki nimetimi Kemale tamamladım. Dininizi kemale erdirdim ve radiyetulekumü'l İslam'a diinen ve din olarak da size İslam'ı seçtim. Evet, diyor ki ayette bugün dininizi kemale erdirdim. Bugünden maksat veda hacında Arafat günüdür. Bugün dedi Allahu Sübhanu ve Teala'nın bugün sözünden kastı maksadı e, veda hacında Arafat günüdür. E bu da vesselamın ölümünden 80 gün öncedir. Yahudilerden bir adam e, Ömer radıyallahu diyor ki eğer diyor bu ayet yani Bugün sizin dininizi kemale erdirdim ayeti diyor. Bize inmiş olsaydı o günü diyor biz bayram ilan ederdik. Bunun üzerine de Ömer radıyallahu an diyor ki ben bu ayetin ne zaman indirildiğini biliyorum. Cuma Arafat günü indirilmiştir diyor Ömer radıyallahu an üstündeki rivayette. Evet sonra Musannif Rahim Allah diyor ki Ve delilu ala mevtihi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Musannif Rahimullah aleyhissalatu vesselamın hayatından özlü olarak bahsediyor. Mekke döneminden kısaca bahsetti. Sonra Medine'de yerleştiğini, bazı farzların ona farz olarak kılındığını vs. bahsetti. Sonra bizim Muhammed hakkındaki inancımızdan birisi de onun öldüğü inancıdır. Şeklinde devam ediyor. O yüzden diyor ki, Ve delilu ala mevtihi sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin öldüğünün delili, inneke meyyitun ve innehum meyyitun, siz E şüphesiz ki sen öleceksin onlar da ölecekler Sünme innekum yawmal kıyameti inda rabbikum tehtasimun. Sonra da muhakkak ki kıyamet günü Rabbinizin huzurunda muhakeme olacaksınız. Evet bu ayet Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin öldüğüne, vefat etine delildir. O yüzden zaten aleyhissalatu vesselam kefenlenmiştir. Yıkanmıştır. Cema cenaze namazı kılınmıştır vesaire. Ee, ölmüş kişi, ölmüş bir mümin muamelesi kendisine yapılmıştır. O yüzden zaten Ebu Bekir radıyallahu anh da Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin öldüğünü, öldüğünü gördüğünde ne yapıyor? Alnını öpüyor ve diyor ki ölü <gülüyor> olarak ta diri olarak da ne kadar güzelsin diyor. Ne kadar temizsin, ne kadar pak'sın anlamında ma et yabake ibaresini kullanıyor. Evet sonra muhannif Allah diyor ki "Van nasu izamatu yub'asun." İnsanlar öldükten sonra diriltileceklerdir. Ve delilü kavluhu taala bunun delili "Minha halaknakum. Sizi ondan yarattık ve fiha nuidukum." Ve yine sizi oraya döndüreceğiz. Ve minha nuhricukum tareten uhra. Sonra sizi bir kez daha oradan çıkaracağız. Yine Allah Azze ve Celle'nin şu kavli de delildir buna. Wallahu enbetekum minel ardi nebate. Allah sizi yerden bir bitki gibi bitirmiştir. Thumme yu'idukum fîhe ve yuhricukum ihraca. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve sizi yeniden çıkaracaktır. Evet şimdi baktığımızda ayette diyor ki minha khalaknahum ondan yarattık. Yani ondan ne demek? Yani minel ard demek. Yani topraktan demektir. Ve fîhâ nu'idukum sizi yine oraya döndüreceğiz. Yani ne demek? Yani tekrar sizi toprağa döndüreceğiz. Yani defin ol, olacaksınız. Ve minhâ nuhricukum tareten uhra. Ve sizi tekrar biz ne yapacağız? Oradan çıkaracağız. Yani tekrar e, dirilme topraktan olacaktır. Evet sonra e, ne dedi Allah Azze ve Celle diğer bir ayette? Vallâhu embetekum minel ard. Allah sizi yerden bir bitki gibi... Bitirmiştir, yaratmıştır e, buyurduğu diğer ayette. Yani sizi topraktan yaratmıştır demek. Burada Allah Azze ve Celle'nin söyle, söylediği sizi topraktan yaratmıştır. Ancak bu yaratılış asıl itibarı iledir. Bu yaratılış yani topraktan yaratılma olayı asılı itibar alacağımız zaman böyledir. Yani Adem Aleyhisselam topraktan yaratılmıştır. Ve zürriyeti de bu bağlamda bu maddeye dönmektedir. Bu, bu bağlamda bu madde yani toprak maddesine dön. demektedir. Yani eğer Adem yaratılışı toprağa izafe edilirse burada kastedilen asıl itibariyle demektir. Ancak yaratılışları suya izafe edilirse bu da vesile anlamında gelmektedir. Suyu suyu vesile eee Kılma yani menet dediğimiz. Ancak tabii ki istisnalar hariçtir. Mesela işte İsa Aleyhisselam gibi, yine Havva annemiz gibi vesaire. Evet. Sonra Musanif Rahimullah diyor ki ve بعد البعثي محاسبون SONRA HESABA çekilecekler. Ve مُجْزِيُون ve onlara amellerinin karşılığı verilecektir diyor. Ve مُجْزِيُون ne bir onlara amellerinin karşılığı verilecektir diyor Musanif Rahimullah. Sonra da delil olarak diyor ki ve دَلِيلُ قَوْلِهُ تَعَالَى Allah Azze ve şu kavli delildir buna. Reziyel الذين أساءوا بما عملوا ويزي الذين أحسنوا بالحسنى. Kötülük edenleri bu ayetin lafzına da dikkat edin. Güzel bir kayda var bu ayetten. Evet dedi ki musannef dirilişten sonra hesaba çekilecekler ve onlara amellerin karşılığını verilecek ve delil olarak da şu ayeti söyledi. Kötülük edenleri yaptıkları karşılığında cezalandırması, güzel amelde bulunanları da daha güzeliyle mükafatlandırması içindir. dedi Allah Subhanahu ve Teala Necm suresinde. Evet şimdi ayette geçen bil husna daha güzeliyle mükafatlandırması içinden kastı buradaki daha güzelinden kasıt cennet demektir. Buradaki husna'dan daha güzelinden kasıt cennet demektir. Hatta onlara el husna yani cennetin de ne Üstü vardır, ziyadesi vardır. O yüzden Allah Azze ve Celle başka ayette ne diyor? Ahsenu el husna. Bakın yine husnayı kullanıyor. Güzel iş yapanlara husna vardır. Yani cennet sonra da devamında diyor ki başka bir ayette ve ziyadetin ve de ziyadesi vardır. Yani güzel iş yapanlara husna vardır. Yani cennet vardır ve de ziyadesi vardır. İşte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buradaki ziyadeyi nasıl açıklıyor? Bin nazarı ila vecihillahil kerim diye açıklıyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin yüzüne... Bakmaktır diyor. O yüzden buradaki husna cennettir ve bir ayette de diyor ki ziyadesi de vardır onlara. Buradaki ziyade de aleyhissalatü vesselamın sünnetteki tefsiriyle Allah Azze ve Celle'nin yüzüne bakmaktır. Evet bakın şimdi kardeşler. Ehli sünnetin dedim dediğim gibi az önce bu ayetin sözlerine dikkat edin demiştik. Şimdi biz az önceki ayetimiz neydi? Kötülük edenleri yaptıkları karşılığında cezalandırması, güzel amelde bulunanları da daha güzeliyle mükafatlandırması demişti Allah Azze ve Celle. Şimdi ehl sünnetin maruf olarak ortaya koyduğu ve sık sık söylediği bir kayda vardır. El ceza'u min cinsil amel. Ceza yani verilen ceza, karşılaşılan ceza, amelin cinsinden derler alimler. Ceza amelin cinsindendir. Biz bunu Türkçe'de bir deyim olarak da zaten ee, söylüyoruz. Buna yakın bir anlamı ne diyoruz? Ne yaparsan onu bulursun. İşte bakın bu ayet Bu kaide el ceza'u min cinsil amel ceza amelin cinsindendir. Yani mesela bir insan düşünün hayatı boyunca bir hoca düşünün hayatı boyunca alimlerle alay etmiştir. Ve kendisi bir gün e, talebeleri tarafından alay edilirse buna derler ki el ceza'u min cinsil amel. El -ceza u min cinsil amel. Ceza yapılan amelin cinsindendir. Yani ne yaptıysan. O, o cinste bir ceza ile ne yaparsın? Karşılaşırsın. Yine düşünün ki bir insan hayatı boyunca hep fakirlerle alay etmiştir. Çok zengin bir insan bir gün zen fakir düşerse ve alay edilirse buna ne denir? El -ceza u min cinsil amel. Yine cehennemde karşılaşılan birçok ne vardır? Azap vardır. Ona da ne? Dünyadaki yaptığına mukabil olarak verilmiştir. Ve buna da ne denir? El -ceza u min cinsil amel. Verilen ceza ne? Yapılan amelin karşılığındadır. İşte bu ayet. Alınmıştır bu kaydı. O yüzden Allah Azze ve Celle ne diyor? Bakın, kötülük edenleri yaptığı, yaptığı karşılığında cezalandırması, yaptığı karşılığında cezalandırması, güzel amelde bulunanları da daha güzelli ile ne mükafatlandırması diyor Allah Subhanahu wa Taala. Evet. Sonra Musannif Rahimullah ne diyor? Kardeşler diyor ki, men kethabe bilbahsi kefara Her kim dirilmeyi inkar ederse küfür etmiş olur. Vadehilu kablu Taala. Buna delil Allah Azze ve Celle'nin şu kabledir. zanna alladheena keferu an lan yub'asoo e kufredenler dirilmeyeceklerini iddia ettiler kul belaa de ki hayir ve rabbike tub'asunna rabbim hakki icin elbette diriltileceksiniz summe latunebbeuna bima amiltum sonra da işlediğiniz işlediğiniz mutlaka e size e haber verilecektir ve zalike alallahi yasirun ki bu da Allah'a pek kolaydır diyor. Evet bunların hepsi açık. Sonra Musanir rahimullah diyor ki ve arsalallahu cemi'a'r rusuli mubeshirin ve Allah bütün resulleri müjdeleyici ve uyarıcı olarak göndermiştir. Ve delilü kavluhu taala bunun delili Allah subhanahu wa taala'nın şu kavlidir. Rusulen mubeshirin ve munzirin لَا an لِلنَّاسِ عَلَى lin حُجَّةٌ ala allahi Diyor ki müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberler gönderdik ki peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı bir hüccetleri olmasın. Evet müjdeleyici olarak gönderdik diyor Allah. Yani ne demek? Yani cennetle müjdeleyici demek. Uyarıcı, gönder, uyarıcı olarak gönderdik. Yani ateşle uyarıcı demek. Evet sonra Musannif Rahim Allah diyor ki Ve evveluhum Nuhun Aleyhisselam Resullerin ilki Nuh Aleyhisselam'dır. Ve ahiruhum Muhammedun Sallallahu Aleyhi Vesselam Ve sonuncuları da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve huve katemun nebiyyin ve o nebilerin sonuncusudur. Ve delilü kavluhu teala bunun delili Allah subhanehu ve teala'nın şu kavledir. İnna vuhayna ileyke kema vuhayna ila luhim ve nebiyyine min ba'dihi. Nuh'a ve ondan sonraki bütün peygamberlere vahyettiğimiz gibi muhakkak sana da vahyettik. Nuh'a ve ondan sonraki bütün peygamberlere vahyettiğimiz gibi muhakkak sana da vahyettik diyor. Evet. Bunlar da maruf. Şimdi resullerin ilki dediğimiz gibi Nuh Aleyhisselam'dır. Sonuncusu ise Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'dir. Adem ile Nuh arasında 10 karın vardı. Hepsi İslam üzereydi. Sonra ne oldu? Saliller hakkında zulüm yoluyla şirk meydana gelince Allah azze ve Celle Nuh Aleyhisselam'ı gönderdi ve Nuh Aleyhisselam yeryüzüne gönderilmiş ilk resuldür. Sonra Musanif Rahimehullah diyor ki: "Ve kullu ummetin ba'atallahu ileyha rasulen min Nuh'in ila Muhammedin Sallallahu Aleyhi ve Sellem ye'muruhum bi ibadetillahi"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 şu kavledir diyor musannif diyor ki Allah Subhanahu ve Teala ve laqad ba'atna fi kulli ummetin rasulen en i'budu llaha ve ectenibu et tagut biz her ümmete Allah'a ibadet edin ve tagut'tan kaçının diye bir resul gönderdik. Şimdi dikkat edin kardeşler bakın la ilahe illallah'ın kaç rükünü vardır? 2 rükünü vardır. Birincisi her zaman söylüyoruz. Nefi. La ilahe dediğimiz kısım. İkincisi ispat. O da illallah kısmı. La ilahe nefy diyorsun. İlâh yoktur. İllallah Allah hariç diyerek ne yapıyorsun? İspat ediyorsun. Allah hakkında hak ilahlığı ne yapıyorsun? İspat ediyorsun. O zaman la ilahe illallah'ın iki rüknü var. İşte bu ayette de la ilahe illallah'ın anlamı var. Neden? Bakın ayette iki rükün de mevcut. Şimdi bakın diyor ki Allah'a ibadet edin. Bu ispat mıdır nefi midir? Allah'a ibadet edin. İspat mıdır nefi midir? İspattır. Veçtenibu tağut, tağuttan sakının. İspat mıdır nefi midir? Nefi. nefi. Dolayısıyla bu ayetin, bu ayette bile bir la ilahe illallah'ın anlam vardır. Bakın kardeşler ne diyor. Allah'a <gülüyor> Allah'a edin ispat. Bu işten ibut tağut. Ve tağuttan ne yapın? Ve tağuttan sakının diyor. Ispat ve nefi söylüyor. Evet. Sonra müsenif rahimeullah diyor ki: "Vaftaradallahu ala jami'il ibadi'l kufra bi'tavut ve'l iman bi'llah." Allah bütün kullara tağuta küfredip Allah'a iman etmeyi farz kılmıştır. O yüzden zaten her kim Allah'a iman eder de tağuta küfretmezse muahid diye isimlendirilmez. Keza kim tağuta küfreder de Allah'a ibadet etmez ise muahid olarak isimlendirilmez. İşte o yüzden muahid bu iki rükünü kendisinde toplayan kimisedir. Evet İbnül Kayyım rahimallahu teala demiştir ki اَتَّاغُوتُ مَا تَجَاوَزَ بِهِ الْعَبْدُ حَدَّهُ مِنْ مَعْبُودٍ اَوْ مَتْبُوعٍ اَوْ مُتَعُ Tağut diyor. Ne demek? Diyor ki İbnül Kayyım, Musanif İbnül Kayyım'ın sözünü getiriyor. İbnül Kayyım diyor ki tağut şu demektir. Kulun kendisi hakkında haddi açtığı her türlü mağbud yani ibadet edilen yahut tabi olunan yahutta itaat olunan varlıktır. Tekrarlıyorum tağut kulun kendisi hakkında haddi açtığı her türlü mağbud Yani ibadet edilen yahut tabi olunan ya da itaat olunan varlıktır diyor. Evet şimdi Musannif Rahimullah İbn-i Kayyım'ın hakkındaki ıslahi anlamını e, bize nakletti. Şimdi et-tağut e, lügat olarak et-tugyandan müştaktır, türemiştir. Et-tugyyan ifadesinden ne yapmıştır? E, türemiştir. Peki et-tugyyan, tağutun kendisinden türediği et-tugyyanın anlamı nedir? Tugyyan, mucavvezetül haddi demektir. Mucavvezetül haddi yani haddi aşmak, sınırı aşmak anlamındadır. Dikkat edin. Bakın Allah azze ve celle buyuruyor ki: "İnne lamma taghal ma'u tagha." Burada tagha kelimesinin türediği anlam. "İnne lamma taghal ma'u hamalnakum fil cariye." Tabii bu ayetin anlamını vermeden önce ayetin biraz önüne gittiğimizde, biraz gerisine gittiğimizde Allah azze ve celle buyuruyor ki bakın dikkat edin şimdi. Firavun, ondan önceki Firavun, ondan öncekiler ve yerle bir olan şehirler Hep o suçu işlediler. Öyle ki Rabbinin elçilerine karşı geldiler. Bunun üzerine Allah da onları gittikçe artan bir aza bile yakaladı. Bunu söyledikten sonra Allah Azze ve Celle diyor ki, sonra diyor ki, اِنَّا لَمَّا تَغَالْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ kum filcariye. Şüphesiz Nuh zamanında su, tağut olduğu zaman, yani taştığı zaman, haddi açtığı zaman biz sizi gemide taşıdık. Tufan olayı. Şüphesiz bakın suyun haddini aşmasına taşmasına ne diyor? Suyun tağut olmasıdır diyor. Yani biz isim anlamıyla verelim anlayın diye. Tağa diyor. Haddi aşma. Şüphesiz Nuh Aleyhisselam zamanında, şüphesiz Allah diyor, şüphesiz Nuh zamanında su tağut olduğu zaman biz sizi ne yaptık? Gemide taşıdık. Yani su haddini aştığı zaman. O yüzden ee, su alışılagelmiş sınırını ee, aştığı zaman ne oluyor? Bu su tağut oldu, taga oldu deniyor. İşte su alışılagelmiş sınırını açtığı zaman demektir Allah Azze ve Celle'nin bu sözü. İşte bu suyun haddini aşma ifadesini Allah hangi ifadeyle kullanmıştır? Tağutun türemiş olduğu taga kelimesiyle, taga kelimesiyle ifade ediyor Allah Subhanahu ve Teala. O yüzden diyoruz ki tağuta neden? Tağut denmiştir de kur fasulye denmemiştir. Çünkü tağutta şer'i sınırları aşma söz konusudur. Çünkü dediğimiz gibi tavut sınırı aşma demektir lugat olarak. Tağuta da tavut demişlerdir ki çünkü tavut kişi şer'i manada nedir? Şer'i sınırları aşma kendisinde söz konusudur. Istilahan nedir? Istilahan de işte müellifin i̇bn Kayyım'dan naklettiği gibi مَا bihi el الْعَبْدُ حَدَّهُ مِنْ مَعْبُودٍ اَوْ Kulun kendisi hakkında haddi aştığı her türlü ma'bud yani ibadet edilen yahut tabi olunan ya da itaat olunan varlıktır. Sonra Musannif Rahimeullah diyor ki اَتَّوَاغِيْتُ كَثِيرٌ Tağutlar pek çoktur. وَرُؤُسُهُمْ خَمْسَتٌ Onların ileri gelenleri beştir. Başları ileri gelenleri beştir. اِبْلِيسُ لَعَنَهُ Birincisi İblis. Allah ona lanet etsin. وَمَنْ عُبِدَ وَهُوَ رَادٍ Kendisi razı olduğu halde kendisine ibadet olunan kimse. İki. مَنْ جَعَى النَّاسَ اِلَى اِبَادَةِ نَفْسِهِ İnsanlara... Kendisine ibadete, insanları kendisine ibadete davet eden kimse bu üç. وَمَنْ اِدَّعَا شَيْئًا مِنْ اِلْمِ الْغَيْبِ Gayb ilminden, gayb bilgisinden bir şeyler bildiğini iddia eden kimse bu dört. وَمَنْ hakeme bir مَا enzer Allah, Allah'ın indirdiği dışındakilerle hükmeden kimse bu da beş. Evet, Musanif Rahim Allah diyor ki, birincisi diyor iblis. Bu da şeytanur racimdir tabi. Tağutların en büyüdür. Allah'tan gayrısına ibadete çağırmaktadır. Dolayısıyla tağutun en büyüdür. İkincisi kendisi razı olduğu halde kendisine ibadet edilen kimse dedi Musa'nın İsterse hayatında olsun bakın buna dikkat edin şimdi. Bu kişi isterse hayatında olsun yani isterse hayatında kendisine ibadet edilsin ister de öldükten sonra kendisine ibadet edilsin eğer buna razı ise bu kişi tağuttur. Yani öldükten sonra da e işte kendisine ibadet edilmeye razıysa yani ben ölsem de bana ibadet edilsin buna razıysa veya hayatında da kendisine ibadet ediliyorsa buna razıysa ölümüyle e, diri olması fark etmez. Bu kişi tağuttur, tağuttur. Ancak dikkat edin Musannif Rahimahullah'ın bir kaydı var. Razı olma kaydı var. Bu çok önemli. Razı olma. Yani kendisinden razı olursa. O yüzden bir kimseye ibadet edilirse ve o kimse bundan razı değilse o kimseye tahut denmez. O yüzden İsa Aleyhisselam'a biz tahut diyemiyoruz. Yeryüzünde ona şu an ibadet ediyorlar, tapıyorlar ama kendisi razı değil. O yüzden Musannif e, muhakkik bir alim olduğu için bu kaydı da özellikle burada vurguluyor. E, diyor ki e, kendisine ibadet edilen ama razı olduğu halde. Kaydını getiriyor. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam bunun dışına çıkıyor veya veya gerçek bir Allah dostunun öldükten sonra kabrinin üzerine bina yapılıp ona ibadet edilmesi bu insanlar da e, bunun dışında. Ama zaten hayatında da razı ise üzerine bina edilsin insanlar gelsin secde etsin eldi sürsün bu kimse tavuktur. Evet. Sonra üçüncüsü diyor musannif rahimullah insanları kendisine ibadete davet eden kimse. Mesela Firavun örneği gibi. Ne diyordu Firavun? Ma alim tulekum min ilahin gayri. Sizin için benden başka ilah bilmiyorum. Yani ibadet edilen bilmiyorum diyordu. Evet sonra Musannif Rahimullah ne demişti? Dördüncüsü, dördüncü örneği neydi? Gayb ilminden bir şeyler bildiğini iddia eden kimse. Bu da nedir? Tağutların başındandır. Mesela işte müneccimler, kah kahinler gibi vesaire bunların hepsi tağutturlar. Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Kullâ alemu men fissemâvâti vel el gaybe illallah. Göklerdekiler ve yerdekiler gaybi bilmezler ancak... Ancak Allah bilir diyor. Evet şimdi gayb e, ifadesine ve içermiş olduğu şer'i olan, e, delalet etmiş olduğu şer'i anlamına bir değinelim. O yüzden şimdi e, e, bazı ince detaylar söyleyeceğim. O yüzden e, pür dikkat dinlenmesi gerekiyor bu ilmi ısılahı. Şimdi dördüncü dedi ki gayb ilminden bir şeyler bildiğini iddia eden kimseler. Bunlar müneccinler, kahinler bunların hepsi tağuturlar, kafirdiler. Şimdi Allah azze ve celle bun, buyuruyor zaten. Kul'la ya'lemu men fi semavati vel ardil gaybe illallah. Göktekiler ve yerdekiler gaybi bilmezler ancak kim bilir? Ancak Allah Subhanahu ve Teala bilir. Şimdi gayb kelimesi bakın dikkat edin bu kelimenin lügat olarak çok iyi yakalamamız gerekir bazı işkallerin çözümü için. Şimdi gayb mağabe'nil insan demektir kardeşler. El el gayb. Gayb kelimesinin gerçek anlamı, lügat olarak delalet ettiği anlam mağabe'nil insan demektir. insana gizli olan her şey demektir. Bakın şimdi dinleyin. Mesela Araplar, dikkat edin, orman. Biz orman diyoruz. Orman nedir? Orman, e, belli büyük bir arazide, işte içerisinde ağaçlar bulunan, yeşillikler bulunan, örfen bilinen maruf bir bölgedir. Biz böyle bir bölgeye orman deriz. Ağaçların, bitkilerin, çalılıkların yetiştiği e, ve e, sık bir şekilde e, o O mekanı kapladığı bölgeye biz ne deriz? Orman ismi veririz. Şimdi bakın dedik ki gaybın asıl anlamı mağabe anil insan, insandan gizli olan her şey demektir. İnsana gizli olan her şey gaybdır lügat anlamı itibariyle. Mesela bakın şimdi Araplar ormana gayb kelimesinden alınan elgabe demişlerdir. Şimdi ormanın Arapça karşılığı elgabe demektir. Gabe. Gabe gayb kelimesinden alınmıştır. Gaybden alınmıştır. Neden? Çünkü bakın neden gayb kelimesinden alan, alınan gayb kelimesinden alınan elgabe ismini ormana vermişler. Yani neden ormana gayb demişler diyelim. Çünkü bakın kardeşler, içerisindeki ağaç ve çalılık vesaire içerisindeki ağaç çalılık nedeniyle vesaire içerisinde gizlenilebildiği için ormana gayb anlamına gelen gabe demişlerdir. Bakın çünkü orman Gizlenilebilen, içerisinde saklanılabilen, saklanılmaya, gizlenilmeye elverişli olan bir bölgedir. İçerisinde bulunan ağaçlardan, gölgeliklerden, çalılıklardan dolayı vesaire. İşte orman kendisinde gizlenildiği için gaybdan gelen gabe ismini ormana vermişlerdir. Yani bir insan gelse dese ki Araplar neden ormana gabe dediler de kuru fasulye demediler? Deriz ki çünkü gabe gaybdan alınmıştır. Gayb da az önce söylediğimiz gibi gizlilik ifade eden her şeyi ka kapsar. Orman da içinde gizlenildiği için bu anlamı organa, ormana uygun görmüşlerdir. O yüzden bakın İbnül Faris mekayesinde diyor ki lügat alimi kaynaktır bu. El-gaynu vel-ya'u vel-ba'u aslun sahihun yedullu ala tesetturu şey'i anil-uyun. Diyor ki gayb kelimesi yani gayn harfi, ya ve ba harfi. Gayb diyoruz ya hangi harfler? Gayn, ya ve ba harfleri. Sahih bir asıldır. Bir şeyin gözlerden gizlenmesine delalet eder diyor. Dolayısıyla insana gizli olan her şey lugat olarak nedir? Gayiptir. Mesela bakın yine güneş battığında e, iyice açıyorum örneklerle ki iyice otursun. Sonra bir yere bağlayacağım. Bakın çok önemli bunlar. Mesela yine güneş battığında ne denir? Güneş battığında Araplar Gâbeş şemsu derler. Gâbeş şemsu derler. Gâbeş şemsu derler. Güneş gayip oldu derler Araplar. Neden? Çünkü güneş battığında Ne olur? Gözlerden gider. Gözlerden gizlenir. Yani yok olur gider gözlerden. Dolayısıyla güneşin batma olayına gayb demişler. Güneş, güneş gayb der Araplar. Bu anlamıdır. Çünkü artık gözlerden gizlenmiştir. O yüzden bakın yarın ne olacağı hususu gaybın bu anlamını anladıktan sonra yarın ne olacağı hususu da gaybtir bizim için. Şu an benim İçerisinde bulunduğum odanın dışındaki şeyler de yani diyelim ki yan odadaki şeyler de bana gayiptir. Tekrarlıyorum. Yarın ne olacağı hususu da gayiptir. Şu an içerisinde bulunduğum odanın dışındaki odalarda da veya benim içerisinde bulunduğum şehrin dışındaki şehirlerde de bulunanlar nedir? gayptir. Delil dedi ki gayp neydi? Mağabe anil insan. Insandan gizli olan her şey demektir. O yüzden dedi ki Araplar da ormana gayp dedi. İbnü'l-Faris de Mekaisü'l-Lugha'da ne dedi? Asrun sahihun yedullu ala tasatturu şey'in anil uyun. Bir şeyin gözlerden gizlenmesine delalet eder dedi gaybın anlamı. Yine güneşin batması bunların hepsinin örneğini verdik. O yüzden yarın ne olacağı hususu da benim gözlerimden ve duyu ve hislerimden uzak olduğu için bana gaybtir. Şu an içerisinde bulunduğum odanın dışındaki odalarda da, yandaki odalarda da vesaire bulun, bulunan şeyler de benim için gaybtir. Neden? Çünkü yarın ne olacağı hususu da benim hislerimden uzaktır. Yan odakiler de aynı şeyde uzaktır. Dolayısıyla şu anda vakiyada olan, yeryüzünde olan birçok şey de bana gayb olduğu gibi veya şöyle diyelim yarın ve ondan sonraki günlerin ne olacağı hususu bana gayb olduğu gibi şu anki bulunduğumuz saniyeler ve dakikalar içerisinde de birçok şey bana gayptır. Ancak, bakın kayıt getiriyoruz, dikkat edin şimdi. Ancak yarın ne olacağı hususu, yarın ne olacağı gaybi Benim için hakiki gayiptir. Veya benim için demeyeyim genel manada. Yarın ne olacağı gaybı, yarın ne olacağı hususu hakiki gayiptir. Şu an odanın dışında, şu saniyelerde benim bulunduğum odanın dışında olan şeyler ise nisbi gayiptir. Tekalıyorum yarın ne olacağı hususu hakiki gayiptir. Şu an odanın dışında veya bulunduğum şehir şehir dışındaki olaylar hepsi benim için nedir? Nisbi gayptir. Yani bana nispetle gayiptir. Ancak başkasına gayip değildir. O yüzden nisbi gayip demişlerdir. Bakın, yarın ne olacağı olayı nisbi gayip değildir. Herkese kayıptır. O yüzden hakiki gayip denir buna. Ancak yan odada bulunanlar benim için nisbi gayiptir. Yani bana nispetle gayiptir. Yan odadaki kimseye göre gayb değildir. Başkasına gayb değildir. Yan odada bulunan kimseye o yan odada olanlar gayb değildir. Bu odada olanlar, yan odada olanlara gayiptir. O yüzden nispi gayb diyoruz. Buna neden gayiptendi dedik? Çünkü bakın, gayb ne demekti? Maqab anil insan. Neden yan odadakiler benim için gayb? Çünkü gayb maqab anil insan, insana gizli olan demek. Ormana bile gayb deniyor, deniliyor dedik. Şimdi odanın dışındakiler bana gayb mı? Gayb. Neden? Çünkü bana gizli. Ama bu gayb hakiki gayb mı? Yoksa nisbi mi? Nisbi. Yan odadaki kişiler kişi biliyor ben bilmiyorum. Gelip bana yan odada olup bitenleri anlatsa ya da ben gidip baksam yan odaya bana gayb olmaktan çıkar. O yüzden nisbi gayb diyoruz. Ama yarın ne olacağı haki gaybı hakikidir. Hakiki gaybtir. Yan odadakine de bana da, Ahmet'e de, Mehmet'e de gaybdır. O yüzden diyoruz ki bakın kardeşler gayb iki kısma ayrılır. Bir, nisbi gayb. Bu bir kişi için malum olup diğer kişi için meçhul olabilir. İkincisi de hakiki gayb. Bu ise, dikkat edin, sadece Allah'a ve bazı durumlarda Allah'ın bildirdiği Resullerine malumdur. O kadar. naslarda Bilinmesi nef edilen gayb hangisidir peki? Şer'i gayb? Hakiki gaybtir kardeşler. Naslarda bilinmesi engellenen gayb nisbi gayb değil, hakiki gaybtir. O yüzden ben bugün Amerika'daki bir şeyi bir telefonla öğrenirim, bir durumu benim için ne olmaz o? Gayb olmaz. Çünkü neden nisbidir? O yüzden Naslarda bilinmesi nef edilen asıl gayb hangisidir? hakiki gayptir nisbi gayb değildir. O yüzden Ömer radıyallahu anh'tan nakledilen mesela işte Sariye ile ona bağlı Müslüman birliğe mesela düşmanın kuşatma anında Ömer radıyallahu anh kilometre uzaklar, kilometrelerce uzakta olduğu halde cuma hutbesinde ne diyor? Gözlerinin önünde bir noktaya dikiliyor. Ne yapıyor? Ey Sariye daha doğru, daha doğru diyor. Neden? Çünkü bu nisbi gayptir. Allah kerametle nisbi gaybı gayp olmaktan çıkarıyor. Aynı senin şu anda telefonla e, bir yerdeki olayı veya canlı yayın e, ara, e, vesilesiyle e, gözünün önünde televizyonda dünyanın başka bir yerde olanları görmen gibi. O yüzden bakın nispi gayb olayı mutlak anlamda nefi edilmemiştir. Allah Azze ve Celle diler verir. O yüzden işte Ömer radıyallahu kerametlerinden de kilometrelerce uzakta olan bir olayı Allah subhanehu ve teala nakledildiği üzere tabi. Allah Subhanahu wa Taala ona ne yapıyor? Gözünün önüne getiriyor. O da ne yapıyor? Sariye ya Daha diyor, daha diyor. Çünkü dediğimiz gibi kardeşler nisbi gaybın bilinmesi mümkün. Yan odaya gidersin bilirsin. Diğer şehre telefon açarsın bilirsin. Allah görüntüyü gösterir sana bilirsin. Nisbi gaybın ilmi mutlak anlamda nefedilmemiştir. Hakiki gaybın ilmi Resullere bazılarının bildirilmesi hariç mutlak anlamda nefedilmiştir. Evet. Sonra Musa Hanif diyor ki beşincisi, beşinci tagut Allah'ın indirdiği dışındakilerle hükmedenler. Buna da örnek mesela örnek verebiliriz cahiliye bugün işte aynı bugünkü gibi cahiliye kanunlarıyla cahiliye kanunlarıyla hükmedenler gibi. O yüzden Allah Subhanahu ve Teala ne buyuruyor? Men lam bi Allahu fe humul kafirun. Her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin Ta kendileridir. Tabii ki biliyorsunuz bu tür ifadelerin hepsi tekfirin engelleri ve şartları yerine getirildikten sonra bunlar mutlak ifadelerdir ve bunlar mütevatirdir bu türlü ifadeler. Mesela işte Kur'an makluktur deyip kafir, Kur'an makluktur diyenler kafirdir şeklinde mütevatir olduğu halde makluktur diyenlerin tekfir edilmemesi gibi. Evet sonra musal rahim Allah diyor ki ve Allah Azze ve Celle'nin şu kavli delildir diyor La ikraha fid din kad tebeyyene erruşdu minel gay femen yakfur bi tauthi ve yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa Sonra diyor ki bu da mana la ilahe illallah. Diyor ki dinde zorlama yoktur. Gerçekten iman ile küfür apaçık meydana çıkmıştır. Kim tauta küfreder ve Allah'a iman ederse o muhakkak kopması olmayan sapa sağlam bir kulpa yapışmıştır. Sapa sağlam bir kulpa yapışmıştır. Şimdi sağlam kulp İslam demektir kardeşler. Sağlam kulp nedir? Ayette geçen sağlam kulp İslam demektir, tevhid demektir. Ee, e, alimler diyor ki, bakın ayetteki ifadeye dikkat edin. Allah Azze ve Celle bu ifadeyi şöyle e, zikrediyor. Diyor ki, sağlam kulp pa istimsağ etmiştir diyor. Alimler diyor ki, bakın Allah Subhanahu wa sağlam kulpan nasıl da diyor ki istimsağ etmiştir diyor, temessük etmemiştir diyor. Halbuki temessükle de tutunmak demek istimsakla tutunmak demek kardeşler. Ama Allah temessükü zikretmemiştir, istimsakı zikretmiştir. Neden? Çünkü bakın, her ne kadar temessük de istimsak da tutunmak anlamında olsa da istimsak temessükten daha güçlü tutunmak anlamına gelir. O yüzden Allah Sübhanahu wa Taala temessük dil de istimsakı kullanmıştır. Çünkü iki şey de dediğimiz gibi istimsakın karşılığı tutunmak, temessükle de tutunmak demektir ama Allah İstimsakı kullanmış, temessükü kullanmamış. Neden? Çünkü istimsak kardeşler temessük gibi tutunma anlamını içerse de temessükten daha güçlü tutunma anlamını kapsamaktadır. Yani alimler diyor ki kişi bazen bir şeye temessük halindedir ancak istimsak etmemiştir. Neden? Çünkü dediğimiz gibi temessük Ee, tutunmak demektir. İstimsak da tutunmak demektir ama istimsak daha güçlüdür. O yüzden Allah-u biz Türkçe'de bunu şu şekilde kullanabiliriz. Temessük tutundu demek ki Allah bu ifadeyi kullanmadı. İstimsak da tutundu ama güçlü tutundu yani buna yapıştı diyebiliriz. Yapıştı diyebiliriz. O yüzden ayete şöyle diyebiliriz. E, sapa sağlam bir kulpa tutunmuştur değil de Sapa sağlam bir kulpa yapışmıştır diyebiliriz. Çünkü istimsak temessükten daha güçlü anlamı içerir. Ve bunu da Türkçe'de biz bu e, tutunmakla e, iki tutunma arasındaki farkı belirtmek için e, yapıştı şeklinde e, zikredebiliriz ki e, iki anlam arasındaki ince farkı e, verebilelim. Evet, vuska dedi Allah Azze ve Celle. Vuska. Vuska ne demek? Urvetul vuska, kulp. Vuska bir kulpa yapışmıştır diyor. El-vuska demek yani sağlam demektir kardeşler. Sağlam bir kulpa demektir. Yani sağlam bir kulp demektir. Sağlam kulpta nedir dedik? İslam'dır, tevhiddir. Musannif işte bu ayeti tauta, -ta, küfre, delil getirmiştir. Sonra da delil getirdikten sonra zaten ne dedi? Ve hâzâ mâna la ilâhe illallah. İşte la ilâhe illallah'ın anlamı da budur. Neden Musannif, bakın bu da ince istimbatlarındandır Musannif'in. Neden Musannif bu ayeti zikrettikten sonra, dedi ki işte la ilâhe illallah'ın anlamı da budur zaten. Neydi bizim ayetimiz? Bakın dinde zorlama yoktur. Gerçekten iman ile küfür apaçık meydana çıkmıştır. Kim tağuta küfreder ve Allah'a iman ederse. Tağuta küfreder, Allah'a iman ederse. Bakın. Femen yekfur bit tağut. Tağuta küfrederse bu la ilahe kısmıdır. Ve yu'min billah. Ve Allah'a iman ederse. Tağuta küfredip Allah'a iman ederse. İki bakın. Tağuta küfredip la ilahe kısmıdır. Allah'a iman ederse illallah kısmıdır. O yüzden bakın Musannif ne dedi? Ve hâzâ ma'nâ lâ ilâhe illallah. İşte bu ayet, lâ ilâhe illallah'ın tam anlamıdır. Kim ta'ûta küfreder, nefi, Allah'a iman ederse ispat. Evet, sonra Musannif rahimahullah diyor ki fil hadis, hadiste buna delil. Ra'sul emri el işin başı İslam'dır. Amuduhu salatu direği namazdır.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 İşe ne dedik burada? Din. O zaman dinin başı İslam'dır. İslam ne oluyor o zaman burada? İslam'da şahadettir kardeşler. Anladık mı? Bakın Aleyhselatu vesselam tekrarlıyorum. Hadiste dedi ki işin başı İslam İslam'dır. İş ne burada? İş burada alimlerin söylediği gibi eddin demektir. Din. O zaman dinin başı İslam'dır oluyor. İslam ne oluyor o zaman burada? Şahadet. O zaman diyoruz ki bakın işin başı İslam'dırdan maksat dinin başı şahadettir demek. Sonra ne dedi aleyhissalatü vesselam? Amuduhu salat Direği de namazdır. Direği de namazdır. Ha tabi e, di, direği namazdır sözüne geçmeden önce şuna da dikkat edelim yine. Şunu da vurgulayalım. Bakın aleyhissalatü vesselam dinin başı İslam'dır yani şahadettir diyor. Neden kardeşler? Neden baş ismini kullanıyor bu da kelimesini? Çünkü insan bedeninde kardeşler bak, baş yok olursa tabii olarak hayat da yok olur. Asıl itibariyle hayat da yok olur. Dolayısıyla şahadet de baş, şahadete de baş demiş oluyor burada Allah Resulü. Dinin bir başı gibi, baş yani. İnsan bedenindeki bir baş değerini alıyor. Neden? Çünkü şahadet olmazsa da ne olmaz? İslam olmaz. Nasıl ki bedende baş olmazsa, bedende hayat yok olursa, İslam'da da şahadet olmazsa, İslam olmaz. Sonra aleyhissalatü vesselam ne diyor dedik? Direği namazdır diyor. Bu da kardeşler, bu ifade de namazın terkinin küfür olduğuna delildir. Çünkü direk yok olursa ne olur? O şey yıkılır. Sonra aleyhissalatü vesselam ne dedi? Zirve noktası da Allah yolunda Cihattır diyor. Allah Azze ve Celle zaten mücahitler için ne? Cennette yüksek dereceler hazırlamıştır. Alimlerin sözleri, cihadın ne kadar önemli olduğu, mücahitlerin değerinin ne kadar önemli olduğu zaten alimlerin de naslarda mütevatirdir. O yüzden zaten e, aleyhissalatü vesselam ne diyor? İnne fil cenneti derece, cennete yüz derece vardır. Adallahu il lil onları E, o dereceleri Allah Subhanahu ve Teala mücahitler için hazırlamıştır. Fi sebilillah yani Allah yolunda e, cihat edenler için hazırlamıştır. Ma beyne kulli dereceteyni kema beyne sema'i ve'l ard. Her derece arası sema, gökler ve sema gibidir diyor Buhari'deki rivayette. En son musannif diyor ki vallahu alem ve sallallahu aleyhi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem diyor. Yani e, eserinin sonunu salat ve selamla bitiriyor. Evet. Böylece inşallah bu Risale'yi tamamlamış oluyoruz. Tabi aklıma en son şu da geldi unuttuğum. Mesela biz işte çok soruyorlar işte hava durumları vesaire. Adam diyor ki yarın güneşli olacak veya yarın yağmurlu olacak bu gaybı bilmek değil midir? İşte az önce söylediğim o gaybın lugavi ve ıslahı anlamlarına dikkat ederseniz bunun ne kadar basit bir mesele olduğunu anlarsınız. Yani neden? Şimdi işte bu Şu anda Ankara'da bulunan bir bulutun e, saatte 120 km hızla gelmesi e, bizim için gaybettir. Ama nasıl bir gaybettir? Şu anda orada bir bulutun olması bizim için gaybettir. Ama hava durumunu e, bize bildiren kimseler yani o merkeze göre gayt değildir. Neden? Çünkü şu anda şu an Ankara'da bulunan bulutun varlığı bir yağmur bulutunun mesela varlığı bizim için nisbi gaybettir. Ankara'dakiler için gayb değildir. Dolayısıyla... Bu ölçümü yapanlar insanlar için de gayb Çünkü biliyorlar ki orada, bakıyorlar, haber alıyorlar ki orada bulut var. Dolayısıyla bize gaybdır o şu anda bulut olan. Onlara dildir. Dolayısıyla o bulut işte e, saatte 120 km hızla geliyorsa bunun İstanbul'a gelmesi 15 saate alacak diyelim. O zaman diyorlar ki 15 saatte bu yağmur bulutları buraya gelecekse yarın yağmur yağacaktır. Dolayısıyla onlar bize nisbi olup da onlara gayb olmayan bir şeyle biliyorlar bunu. Dolayısıyla onlar hakiki gaybden değil nisbi gaybden haber veriyorlar ki bu nisbi gayb bize gaybdır. Onlara gayb değildir. Wallahu alem ve sallallahu ala yine Muhammed Allah subhanahu wa teala ee, hayırlı kılsın. İnşallah dediğimiz gibi bu serinin son dersiydi. İnşallah dinleyenlerin de faydalanmasını nasip etsin. Bize de Ee, bizden de inşallah salih amel olarak Allah Subhanahu ve Teala kabul eylesin ve anlattıklarımızla da amel etmeyi bize de dinleyenlere de nasip etsin vallahi alemu sallallahu aleyhi ve